اما بعد ان الخير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمدين الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه وكل بدعه ضلاله وكل في الله واياكم من النار الله bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin Değerli arkadaşlarım Rabbimize hamdü senalar olsun ki yine bizlere böyle muhteşem bir havayı teneffüs etmek için yan yana gelme fırsatı ihsan eyledi. allah Teala yine bizlere bu zaman dilimini bereketli kılsın diyoruz ve sizlerle inşallah paylaşmayı düşündüğüm ders konusuna geçiyoruz. Kardeşler bugün inşallah sizlerle Paylaşmayı düşündüğüm ders konusu cennete giden yol başlığı altında olacaktır. Mevzumuza başlamadan önce özellikle konuyu sizlere güzel ifade edebilmem açısından Rabbimden kendim için kudret ve kuvvet sizler için de güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehim talep ediyorum kardeşler hepinizin bildiği gibi herkes cenneti ve onun mükemmel nimetlerini ister ve onu arzu eder. Herkes bunu istiyor. Herkes bunu arzu ediyor. Ama bu bir temennidir. İnsanların çoğunda bu temenni vardır. Herkes cenneti istiyor, cemalullah ister, onun nimetlerini ister ama bu bir temennidir. Ve yine bildiğiniz gibi temennilerle Cennet asla kazanılmaz. Temennilerle cennet kazanılmaz. Cennet ancak ona giden yolu adımlamayla kazanılır. Hiçbir adrese yorulmadan, yani baş, yolayın başında, işin başında elinize adres alıp, oraya gitmek için o adrese bakıp o yolu adımlamadığınız sürece oraya varamazsınız. Cennet de aynen böyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak imtina edenler müstesna. İmtina edenler müstesna. İstemeyenler müstesna. Sahabeler dediler ki ya Resulallah cennet istenmez mi? Nasıl imtina ederiz cennette? Nasıl imtina eder ki insan cennette? Kim imtina eder ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim bana itaat ederse o cennete gidecektir. Kim de bana asi olursa o da imtina etmiştir. Cennete girmek istemiyor demektir. Bu neyi gösteriyor? Bu gösteriyor ki değerli kardeşlerim cennete talip olanlar önce ona giden yolu araştırıp bulmalı ve daha sonra da o yolda sağa sola yalpa yapmadan düzgünce yürümelidir. Yani bu iş temennilerle Olmaz. Unutmayalım ki cennet derecesi yüksek ve değeri çok pahalı olan bir mevkidir. Eğer bu değerli şeye talipseniz, talip isek, Allah'a takdim ettiğimiz her şeyin değerli olması gerekir. Çünkü değersiz şeylerle değerli mevkiler elde edilmesi ve ucuz kahramanlıklarla pahalı şeyleri satın alması insanın mümkün değildir öyle mi değerli ve kıymetli şeyler değerli ve kıymetli şeylerin harcanmasıyla mümkündür kim cennet istiyorsa cemalullah istiyorsa ki orası çok değerli bir yer değerli bir derece ebedi bir hayat hiçbir noksanlığın olmadığı mükemmel bir nimet ve orada Allahu Teala'yı seyretmek vardır öyleyse asla ve asla unutmayınız ki Böyle değerli şeyleri kalkıp değersiz şeyler harcayarak asla kazanamayız. Başka bir ifadeyle şöyle diyebiliriz. Basit heveslerle ve küçücük hesaplarla yüce mevkiler asla elde edilemez. Büyük kazançlar arzu edenler, büyük yatırımlar yapmalıdırlar. Yine aynen büyük gayeleri olanlar büyük adımlar atmalıdır, büyük harcamalar yapmalıdırlar. Ve tabi ki buradaki büyüklük, buradaki değer, derece Allah ve Resulü'nün tarif ettiği şekilde olmalıdır. Yani birilerinin değerli gördüğü şeyler Allah katında değerli olamaz. Allah ve Resulü'nün değerli gördüğü şeyleri harcamakla ancak cennet kazanılır. Unutmayınız ki insanın değeri ve derecesi gayreti ölçüsündedir. Gayreti ve hizmeti ise niyetiyle değerlendirilir niyeti halis olanlar kazanacaktır bozuk olanlar ise asla ve asla kazanamayacaklardır yani öyleyse bu konuda her şeyden önce halis bir niyet halis bir niyetle cennet isteniyor olacaktır halis bir niyet bu yol çileli bir yoldur niyetiniz halis olacak samimi olacaksınız niyeti ciddiyeti halis olanlar Allah, Allah'ın cennetinin değerini derecesini az da olsa bilenler bu yoldaki sıkıntılara mutlaka katlanırlar. Çünkü neticede çok çok değerli bir şey elde edilecektir. Az önce dedik bu yol, bu yol çileli bir yoldur. Bu yol engellerle doludur. Bu yol gerçekten, gerçekten cenneti arzulayanlar, arzulayanlar için gerçekten sıkıntılı bir yoldur. Hatırlayacak olursanız, dünya müminin hapishanesi Kâfirin cennetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis şerifini beraberce okuyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki, Allahu Teala buyurdu ki, hadisi kutsi yani. Allahu Teala cenneti yaratınca cebra ile dedi ki, git de ona bir bak. Cenneti yarattı, git ona bir bak. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam gidip ona baktı. Sonra gelip ey Rabbim senin izzetine and olsun ki yemin olsun ki onu işitip de oraya girmeyen hiç kimse kalmaz. Yani eğer bunu duysun buradaki güzellikleri, buradaki şeyleri bir duysun, herkes oraya girmek için girmek isteyecektir. Herkes oraya girer. Sonra Allahu Teala etrafını zorluklarla kuşattı. Cennetin etrafını zorluklarla kuşattı ve ey Cebrail git ona bir daha bak dedi. Cebrail gidip ona bir baktı, geri döndü geldi ey Rabbim senin izzetine yemin olsun ki ben oraya ikinci kez baktıktan sonra oraya hiç kimsenin giremeyeceğinden korkmaya başladım. İkinci de gidip bakıyor ki oraya giden yol engebeli, çileli yani sıkıntılı. Yemin olsun ki Rabbim korkarım oraya kimse giremeyecek. Cehennemi yarattı. Ey Cebrail git oraya bir bak da gel dedi. Cebrail gitti, baktı, geldi. Ey Rabbim senin izzetine yemin olsun ki orayı duyan var ya oraya asla girmek istemez. Ondan uzak durur, ondan uzak kalır. Oraya asla kimse girmek istemez. Aleykümselam, hemen otur. Bunun üzerine Allahu Teala onun etrafını Şehvi arzularla, isteklerle insanların hoşuna giden şeylerle çevirdi, kuşattı Cebrail'e dedi ki git dedi, ona bir bak gel bakayım bu sefer Cebrail gitti, baktı geldi ey Rabbim dedi senin izzetine yemin olsun ki korkarım herkes buraya gidecek yani yol düz şehevi arzu ve isteklerin efendim tatmin edildiği herkesin hoşuna giden Korkarım ki herkes buraya gidecek dedi. Hadis sahihtir. Ebu Davud ve Tirmizi'de zikrediliyor değerli arkadaşlarım. Şimdi burada unutmayınız ki cennetin zorluklarla kuşatılmış olması demek, oraya gitmenin ancak dini emirlere uymak öyle mi? Nehyedilmesi gereken şeyler, nehyedilen şeylerden kaçınmak, nefsin baskılarına karşı koymak, ve bu noktada karşılaşılacak olan bütün zorluklara göğüs germekle ancak mümkündür yani cennete giden yol zordur değerli arkadaşlarım Allah seni bu yolda imtihan edecektir sıkıntılarla belalarla çilelerle seni imtihan edecektir bakalım gerçekten cenneti istiyor musun sohbetin girişinde dediğimiz gibi bu iş öyle temennilerle olmaz normal dünyada bile bir ev alacağımız zaman anamız ağlıyor öyle mi bir ev alana kadar, başımızı oraya sokana kadar ne baderelerden geçiyoruz burası cennet beyler burası ebedi kalıcı yurdu, saadet yurdu her şey burada mükemmel en azından ölüm denilen bir olay yok, hastalık yok, hiçbir şey yoktur, mükemmel bir hayat e herhalde böyle değerli bir şey temennilerle kazanılmaz temennilerle kazanılmaz cehennemin nefsi istekler ve şehvetlerle çevrili olması yani ona giden yolun diğer bir ifadeyle kolay olması az önce dediğimiz gibi nefsin istekleri, şehevi arzu ve isteklere insanların sürekli yenik düşmesi bunları kolayca yapabilmesi cehenneme girmeyi kolaylaştırıyor onun içindir ki sözü bu konuda fazla uzatmıyoruz diyoruz ki unutmayınız ki başta dedik Cennete giden yoldan bahsedecek isek cennete giden yol zorlu bir yoldur. Meşakkatli bir yoldur. Gayret ister, samimiyet ister, ihlas ister, çalışıp çabalamak ister, yorulmak ister. Cehenneme gitmek ise kolaydır. Cehenneme gitmek ise kolaydır. Allah Azze ve Celle bizlere cennete girmeyi nasip etsin. Ona gidecek vesileleri kolaylıkla yerine getirmemizi nasip etsin. Böyle bir mukaddimeden sonra ne diyoruz? Ey Allah'ın kulları unutmayınız ki cennete giden yolun ilk başlangıcı ilk vesilesi ihlas ve samimiyet dedik ardından ilim. İlim öğrenmek değerli arkadaşlar. Yani hani dedik ya sohbetin girişinde nereye giderseniz gidin Oraya gitmek için öncelikle oranın adresi ele alınır değil mi? O adrese bakarak gideceğiniz yeri rahatlıkla bulursunuz. Burada da cennete gitme hususunda her şeyden önce ilim. Öğreneceğiz yani neyi öğrenirsek, neyi yaparsak cennete gideceğiz. Cennete girebiliriz. Her şeyden önce ilim. İlimsiz hiçbir şey olmaz değerli arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim ilim aramak üzere bir yola koyulursa Allah da buna karşılık ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Demek ki ilim yolunda bir insan uğraşırsa ilim öğrenirse cennete giden yol kolaylaşır. Bakın şimdi çevrenize etrafınıza şirk ve küfür içerisinde olanların çoğu cehaletlerinden dolayı öyle mi? bilgisizliklerinden, ilimsizliklerinden dolayıdır. Oturduklarında cenneti kimseye vermezler. Ama hakikatte Kur'an ve sünnet çizgisinde olaya baktığınızda cehennemi kimseye vermiyorlar. Çünkü bu iş temennilerle olmaz. Bu iş cehaletle, bu iş körü körüne hareketle asla olmaz. Cennete asla cahil bir insan asla giremez. Onun içindir ki ilim öğreneceğiz, o ilmin mucibince hareket edeceğiz. Cennet ancak öyle kazanılır. Evet. Kim ilim aramak üzere bir yola koyulursa Allah buna karşılık ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim tahsil edenlerden memnun olduklarından dolayı kanatlarını o ilim tahsil edenlerin üzerine indirirler. Onları mesh ederler. İşte burası bir ilim meclisidir kardeşler. Burası bir ilim meclisidir. Burada tevazu ile konuşulan bir laf değildir. Burada övgü ile konuşulan bir laf da değildir. Burası bir ilim meclisidir çünkü burada Kur'an ve sünnet anlatılıyor. Buraya Kur'an ve sünneti öğrenmeye geliyoruz. Burada Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti konuşlanıyorsa burası bir ilim meclisidir ve kim Allah için başta dedik ya, ihlaslı ve samimi bir şekilde kim Allah için buraya geliyorsa Allah ona cenneti kolaylaştıracaktır. Çünkü başka bir niyetimiz yok. Burada para dağıtılmıyor. Burada herhangi bir çıkar yok. Burada herkes tabiri caizse yongayla kaşınan gariban insanlar burada herkes dişinden tırnağından ne yapıyor? Kesiyor geliyor. Bir şeyler harcıyor geliyor. Zamanını efendim harcıyor geliyor. Neticede geliyor. Yani burada onun dünyevi hiçbir çıkarı yoktur. Belli ki cennet istiyor. Cemalullah istiyor. ilim istiyor arkadaşlar. Evet, Muaz bin Cebel radiyallahu anhu diyor ki, ''Ey insanlar, ilim öğreniniz. Allah için ilim öğrenmek ilahi haşiyeti kazandırır. İlim talep etmek ibadettir. Muzakeresi, tesbih, ondan bahsetmek, onu başkalarına anlatmak cihattır. Bilmeyenlere öğretilmesi sadakadır. Ehline verilmesi ilahi yakınlıktır. O yalnızlıkta bir dost, kimsesiz yerde bir arkadaş, dini işlerde yol gösterici.'' darlık ve genişlikte bir yardımcı, işler karıştığı zaman güzel bir danışman, akrabalar yanında sadık bir yakın ve cennet yolunun ışığıdır. En son burayı çiziyoruz. İlim öğreniniz diyor. İlim öğreniniz çünkü ilim öğrenmenin bakın burada bir sürü faydasını saydı bizlere. O, o insanlar içerisinde sizi değerli kılar. O insanlar içerisinde sizi söz sahibi yapar o insanlar içerisinde konuştuğunuzda sizi asla mahcup etmez o size Allah'a yakınlığı kazandır o size Allah'a hakkıyla kulluğu öğretir ne o? ilim ilim olmadan helal ve haram bilinmez ilim olmadan Allah'a nasıl kulluk edilir ibadet edilir bilinmez ve sonunda dediği gibi muazibini Cebel'in o cennet yolunun ışığıdır yani yol düşünün öyle mi? O yolda ışığınız varsa güzel yürüyorsunuz. Işık yoksa karanlıkta hiçbir yere gidemezsiniz. Öyleyse bu konuda sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kim cennet istiyorsa öncelikle özellikle ilim öğrenmek mecburiyetindedir. İlimsiz bu iş olmaz. İlimsiz asla ve asla bu iş olmaz. Allahu azze ve celle peygamberlerden bir tanesinin ifadesiyle ayeti cellede buyurduğu gibi cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Cehalet kendisinden Allah'a sığınılacak bir şeydir. İlim ise bambaşka bir şeydir. Ve bu ilimsiz asla olmaz değerli arkadaşlar. Konuyla ilgili söylenmesi gereken çok söz var. Yani ilmin önemi, değeri ki bu başlıkta başka bir dersimiz var. O orada biz çok şeyler söylemişizdir. Ama burada kısa ve özlü olarak diyoruz ki cennete gitmek istiyorsanız önce ilim cennete giden yolun ilmi o yolun planı ve projesi ardından ilimlerin başında ne geliyor biliyor musunuz değerli arkadaşlarım ilimlerin başında sahih bir akide ilmi sağlam bir akide ilmi akidesi sağlam olan insanlar cennete girecektir. akidesi bozuk olan insanlar cennete gitmez Evet cennete giden yolun ilk başında değerli arkadaşlar ilk temel olarak öğrenilmesi gereken yani ilmini edineceğimiz konu sahih bir akide. Sahih bir inanç. Akide değerli arkadaşlarım sözlük anlamı olarak akada kelimesinden müştak yani türemiş. Rabdetmek, bağlanmak, sağlamlaştırmak, iyice bağlamak, güçlü bir şekilde bağlamak, birbiriyle kenetlemek kenetlendirmek anlamına gelir ıslahı anlamı ise bizi en fazla ilgilendiren yani şer'i şerifteki anlamı ise akide denilen şeyin hak mı batıl mı olduğuna bağlanma, bakmaksızın ona bağlanmak ona inanmak diğer bir ifadeyle insanın şüpheye düşmeden kalbinin bağlandığı sıkı sıkıya tutunduğu her şeydir bu hak da olabilir, batıl da olabilir. Bakınız. Şer'i Şerif'teki akidenin tarifi. Yani itikad edilen bir şeyin hak mı, batıl mı olduğuna bakmadan kendisine sıkı sıkıya bağlandığımız, öyle mi? Tutunduğumuz, kenetlendiğimiz her şeydir. İslam akidesi budur. Pardon. Şer'i Şerif'teki tarifi de budur. Ve üçüncü olarak İslam akidesi ki bize lazım olan ve bizi kurtaracak sahih bir akide Allahu Azze ve Celle'nin gerek rububiyeti ile alakalı, gerek isim ve sıfatları ile alakalı ve gerekse uduhiyeti ile alakalı Kur'an'da, Sünnet'te anlatılan şeylere bağlanmak, sıkı sıkıya tutunmak, onlara sarılmak. Yani bir insanın akidesi sağlam denildiği zaman, bu adam Kur'an ve sünnet çizgisinde Allah'ın rububiyeti ile alakalı meselelere sarılması, Kur'an sünnet çizgisinde, bağlanması, isim ve sıfatlar ile alakalı bu adamın akidesi nasıl? Sağlam. Niye? Kur'an sünnet çizgisinde bir akidesi var. Uluhiyetle alakalı meselelerde sarıldığı şeyler sahih, sağlam. Niye? Niye? Kur'an sünnet ölçüsünde var adamın akidesi sağlam. Çünkü Kur'an'ın sünnetin tarif ettiği şekilde. Bu adamın akidesi berbat, bu adamın akidesi bozuk denildiğinde ne anlaşılır? Bu adamın Allah'ın rububiyeti ile alakalı mes'elelerdeki akidesi bozuk. Niye? Kabirlerden yardım bekliyor. Yani kabirlerden rububiyetle alakalı her, her dersimizde söyleyip hatta güldüğümüz bir mevzu var. Al sana bir göbek ver bana bir bebek. Bu kadının bu adamın akidesi bozuk. Niye? Rububiyette Allah'ın rububiyetinde ona ortak koşuyor. Bu konudaki akidesi berbat. Allah oradaki yatanın hatırına kimseye bebek vermez. Bu adamın akidesi berbat isimle sıfatlarda. Yani İsim ve sıfatlar konusunda bu adamın Bağlandığı sarıldığı şeyler berbat Kur'an'a sünnete uygun değil Allah'ın isim ve sıfatlarını Tahrif ediyor Veya benzetiyor Bir şeylere veya inkar ediyor Berbat bir akidesi var Bu adamın uluhiyet konusunda akidesi Berbat Kur'an sünnet çizgisinde Değil Kur'an'ın sünnetin Haricinde Ortaya konan şeylere bağlanmış, sarılmış bu adam. Bu adam gaybı Allah bilir diyor ardından bizim şeyh de gaybı bilir diyor. Bu adamın akidesi bozuk bu konuda. Bu adamın şefaat konusundaki akidesi bozuk. Bu adamın akide yani şefaat konusundaki akidesi tıpkı Mekkeli müşriklerin akidesine benziyor. Bozuk akide. Öyleyse sağlam bir akide sahibi olursanız cennete girersiniz. Sağlam bir akide ise değerli arkadaşlarım Allah'ın gerek rububiyeti ile alakalı meselelerde, gerek isim ve sıfatları ile alakalı meselelerde ve gerekse uluhiyetle alakalı meselelerde Kur'an-ı Sünnet'in tarif ettiği şekle bağlanmak, sarılmak, sıkı sıkıya tutunmak. Allah hiç kimseye, hiç kimsenin hatırı için bebek vermez. Böyle bir inancımız var. Allah yaratıcıdır, ondan başka hiç kimse yaratamaz. Böyle bir inancımız var. Bu konudaki akidemiz budur ve sağlam akide budur. Allah'ın isim ve sıfatları vardır. Onun isim ve sıfatları hiçbir şeye benzemez. İsimlerde benzerlik olsa bile müştereklik isimlerdedir. Müsemmada asla değildir yani Allah'ın gözü vardır Allah görür İnsanların da gözü var insanlar da görür ama sahih bir akide bu konudaki Allah'ın görmesi hiçbir şeye benzemez bütün noksanlıklardan münezzehtir gözü vardır akidemiz budur ama hiçbir şeye benzemez çünkü Allah leyseke mislihi şey'un ve huve semi'ul basir diyor Allah hiçbir şeye benzemez onun mislisi gibi hiçbir şey yoktur ama görür ve işitir görmesini, işitmesini kabul ederiz. Akidemiz budur. Ayrıyeten onun görme ve işitmesi asla ve asla hiçbir benzeri olmayan şekliyle görme ve işitmedir. Onun içindir ki sağlam bir akide sahibi olursanız cennete girersiniz. Sağlam akide sahibi tevhid ehli kişiler kimselerdir. Evet. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İnsanların inancı vardı. O anki insanların akideleri vardı. Yani Peygamberimizin kendilerine gönderildiği insanların akidesi vardı. Sağlam e, sağlam olmayan çürük akideleri vardı. Allah adına yaptıkları işledikleri amelleri vardı, inançları vardı. Allah Peygamber gönderdi. Ve Peygamberine dedi ki, onlara söyle ki. Fəin amenu bi müslima amentum biih fakdih tedau. İlaahir. Onlara de ki, Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Yok eğer bundan yüz çevirirlerse onlar mutlaka anlaşmazlık içerisine düşerler. Şimdi Allahu Teala, Allahu Teala orada sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse ancak kurtulurlar. Demek ki iman eden insanlar vardı. Akideleri olan insanlar vardı. Bağlı oldukları bir şeyler vardı. Ama çürük, bozuktu. Hatırlayacak olursanız yine onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler diyor. Mekkelilerden bahsediyor. Onların çoğu iman etmiş ama nasıl iman etmiş? Allah'a ortak koşarak iman etmişler onun içindir ki değerli arkadaşlarım Allah Resulü'nün geldiği o topluluğun bir akidesi vardı bir inancı vardı diğer bir ifadeyle kendilerine bağlanmış oldukları bir takım şeyler vardı ama bu bozuk akideydi bozuk inançtı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları düzeltti yani dindar bir topluluğa geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem topluluk dindardı değerli arkadaşlar Buralar çok güzel anlaşılması lazım. Ki zamanımızda insanlara bir şeyler anlattığımızda şu kapıya hızlıca bir vursana. Zamanımızda insanlara bir şeyler anlattığımızda kardeşim siz gidin kafirlere anlatın bize niye anlatıyorsunuz ki? Demesinler dediklerinde de biz bunu rahatlıkla anlayalım ve onlara bir şeyler anlatalım. Allah Resulü dindar insanlara geldi. Dindar bir topluluğa geldi. Dindardı bu insanlar. Bu adamların Allah inancı vardı. Bu adamlar namaz kırıyordu. Bu adamların yani Allah'a yakınlık için bir şeyleri vesile vasıta koyuyordular. Yani Allah için uğraşıyordular. Ama bozuk bir akide. Allah'ın istediği şekilde değil. Allah'ın tarif ettiği bir şekilde değil. Öyleyse bu toplumda da dindarlık yeterli değildir. Bizim de bir inancımız var kardeşim. Bu yeterli değildir. O inancın Kur'an'a sünnete uygunsa geçerlidir. O akiden yani kendisine bağlanmış olduğunu o inancın Kur'an'a sünnete uygun değilse geçersizdir. Çünkü Mekkelilerin de inancı vardı. Mekkeliler de iman etmişlerdi. Ama ayette dediği gibi Allah'a ortak koşarak iman ediyordular. Öyleyse bu toplumda da bizim sahih bir akideyi anlamamız, kavramamız ona uygun hareket etmemiz gerekir. Cenneti kazanmak için. Bunu başkalarına da anlatırken aynı şekliyle anlatacağız sahih bir akide olmadığı sürece cennet hayal olur. Sahih bir akide ve sahih bir akidenin ne olduğunu arkadaşlarım güzelce öğreneceksiniz. Güzelce öğreneceksiniz. Ne kadar güzel öğrenirseniz o kadar güzel anlatırsınız. Ne kadar güzel anlarsanız, kavrarsanız karşı tarafa o kadar güzellikte de anlatırsınız değerli kardeşlerim. Ardından cennete girmek isteyenlerin cenneti kazanma yolunda atacağı önemli adımlardan bir tanesi de amel etmesi değil, salih amel etmesidir. Çünkü amel insanı cennete sokmaz. Yani genel itibariyle Mekkeliler de amel işliyordular. Öyle mi? Herkes amel işliyor. Herkes bir şey yapıyor. Salih amel. Allah-u Teala boşuna salih amel demiyor. Asra an dolsun ki insanlar hüsran içerisindedir. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Yani allah Teala sürekli salih amelden bahsediyor. Amel işlemekten ziyade salih amel işlemekten bahsediyor. Çünkü Mekkelilerin de ameli vardı. Az önce dediğimiz gibi Mekkelilerin de akidesi vardı. Bozuk akide. Amelleri vardı, bozuk amel. Bunu şimdi hangi konuda ele alırsanız alın. Namaz bir ameldir öyle mi? Bunun salih amel olabilmesi için ne yapacağız? Allah için olacak mı önce? Önce Allah için olacaktır. Ardından o amel sünnete uygun olacak. Ki salih amel olsun. Niyetiniz halis ve yaptığınız amel salih olacaktır. Namaz halele. Allah için kılacaksınız. Nasıl kılacaksınız? Kur'an sünnete göre kılacaksınız. Allah için oluyor. Kıl da nasıl kılarsan kıl. Hayır. Kur'an'a sünnete göre kılacaksınız. Sakal mı bırakacaksınız? Allah için olacak. Gerisi nasıl olacak? Şöyle olur mu şuraya koysa E bu da sakal. Veya acık levent de kadar. Hayır. Sünnete uygun olacak. Zekat vereceksiniz. Ne kadar? Malının kırkta biri olacak değil mi? Ya seksende bir verek. Olur mu? Olmaz. Allah için olacak. Helal maldan olacak. Sünnete uygun olacak. Oruç tutacaksınız. Allah için olacak. Şevvalda tutsak olur mu? Recep'te? Enes. Neden? Ramazan'da tutulacak. Ne fark eder ki ya? Bir ay değil mi? O ayda olacak. Haç yapacaksınız. Allah için olacak. Ticarete altına, şuraya buraya gitmeyeceksiniz. Allah için gideceksiniz. Niyetiniz halis olacak. Haç meniseklerini de peygamberin tarif ettiği şekilde yapacak. Ve haç bilinen aylardadır. O bilinen aylarda gideceksiniz amellerin salih olması da böyledir. Yani Allah için olacak, ihlaslı bir şekilde ardından sünnete uygun olacaktır. Sünnete uygun olacaktır. Allah vazze ve celle buyuruyor ki ey insanlar, sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınız. Yani paranızın, pulunuzun çokluğu sakın sizi Boyalamasın, sakın sizi efendime söyüm şımartmasın ve ne de evlatlarınızın çok olması hepsinin oğlan olması da sizi şımartmasın. Ne evlatlarınız ne de mallarını sizi bize asla yaklaştıramaz. Sizi bize yaklaştıracak olan imanınız ve salih amellerinizdir diyor Allahu Teala Sebe suresi ayet 30. 37 onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet odalarında güven içerisindedirler. Gördünüz mü? Cennete giden yolu anlatıyoruz işte burada. Demek ki cennete giden yol ne paranın pulunun çokluğuyla öyle mi? Ne evlatların çokluğuyla. İman ve salih amel. Erkek veya kadın mümin olarak kim salih amel işlerse onu mutlaka gerek dünyada ve gerekse ahirette güzel bir hayat ile yaşatırız ve mükafatlarını da elbette yapmakta olduklarının en güzelliğiyle veririz. Kadın olsun erkek olsun. Her kim salih amel işlerse ki baştaki salih ameli tarif ettik. Salih amel Allah katındaki efendim geçerli amel Allah için olacak, sünnete uygun olacaktır. Kadın olsun erkek olsun. Kim böyle yaparsa dünyada da ahirette de karşılığını alacaktır dünyada güzel ameller hayırlı ameller sizi bulunduğunuz toplumlarda değerli kılacaktır güzel ameller hayırlı ameller sizin mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamanıza vesile olacaktır kalbiniz rahat edecektir insanlar arasında bir değeriniz olacaktır itibarınız olacaktır yani dünyada karşılığını alabileceğiniz gibi ahirette zaten kesin garanti ve cennet diyor Allahu Allah Teala. Yine Allahu Teala fe men kana yarcu liqa'a rabbihi falyamel amalan salihan ve la yushrik bi ibadati Her kim Rabb'i'si ile onun razı olacağı bir şekilde karşılaşmayı arzu ediyorsa salih amel işlesin ve ibadetlerinde de Rabbisine hiçbir şey ortak koşmasın. Salih amel Allah için ve sünnete uygun olandır. Buna bir şeyle karıştırdım Allah korusun şirk koşmuş oluruz. Adam düzgün de yapsa birileri için bir ibadet yapıyorsa şirk koşar Allah korusun. Hani diyor ya ben sizin için diyor küçük şirkten korkuyorum. Küçük şirk nedir ya Resulullah riyakarlıktır. Diyor. Birisi diyor namaza kalkar. Namaz kılacağı zaman birisinin kendisine baktığını görünce namazını güzelleştirmeye başlar. Birileri seyrediyor diye. Riyakarlık işte küçük şirktir. Hazır yeri gelmişken namaz kılan bir adam namazındaki bir gösterişiyle eğer küçük şirk koşuyorsa onu toptan terk ederse hangi şirki koşar? Ortanca şirki mi? Var mı böyle bir şey? Yoksa büyük şirk mi koşar? Büyük şirk koşar. Adam namaz kıldığı halde birisi bakıyor diye namazını güzelleştiriyor. Buna İslam küçük şirk diyor. Riyakarlık diyor. Bunu toptan terk edersense büyük şirktir işte bu. Namazın terki şirk ve küfür değildir diyenlere bir reddiyedir vayriyete. Onun içindir ki değerli arkadaşlarım en son ki ayeti cellede buyurulduğu gibi Kehf suresi 110 kim Rabbi'siyle onun razı olacağı şekilde karşılaşmayı arzu ediyorsa fel ya'mel amelen salihen, Salih ameller işlesin. Ve la yuşrik bi ibadeti Rabbihi ehada. Ve ibadetlerinde de Allah'a hiçbir şey ortak koşmaz. Allah'ın kendisiyle razı olacağı bir şekilde karşılaşmak ne demektir? Allah razı olduklarını cennetine koyacaktır. Neyi biz işliyoruz burada? Neden bahsediyoruz? Cennete girmekten. Cenneti istiyoruz. Allah cennetine razı olduğu kulları sokacaktır. Öyleyse bu konuda da sözü daha fazla uzatmadan salih ameller bizi cennete sokacak en güzel, güzel vesilelerden bir tanesidir. Değerli arkadaşlarım insanı cennete sokacak en önemli değerlerden bir tanesi de doğruluk ve dürüstlüktür. Bu da salih amellerin içerisindedir. Ama Kur'an-ı Kerim'de hadislerde bahsedildiği gibi salih amellerden bazılarından bahseder, içlerinden özellikle birini gündeme getir, onu vurgular. Onun için biz burada salih ameller derken, dürüstlük de elbette ki bunun içerisindedir. Ama burada özellikle dürüstlüğe vurgu yaparak, bizi cennete sokacak en ciddi vesilelerden bir tanesi de dürüstlük. Doğruluk dürüstlüktür. Müslümanlar doğruluk, düsturuna uymadıkları sürece cenneti kazanamazlar. Asla huzurlu, sağlıklı bir hayat da yaşayamazlar. Dolayısıyla dürüst olmayan, ahlaksız bir toplumda zina, fuhuş, aldatma, kandırma, çalma, kabalık, haysiyetsizlik, şerefsizlik asla eksik olmayacaktır. Dürüst olursanız bambaşka bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'a iman ettim de, yani biri geliyor bana bir şeyler tarif ediyor. Bana güzel şeylerden, özlü şeylerden bahsediyor. Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol diyor. Dürüst ol diyor. Müslim ve Ahmed ibn Hanbel'de zikredilen bir hadistir. Başka bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğru olun, dürüst olun ey insanlar diyor. Dürüst olun diyor. Yine başka bir hadislerinde bu da Buhari hadisidir. Allah Resulü buyuruyorlar ki unutmayınız ki doğruluk, dürüstlük insanı halis iyiliğe götürür. Halis iyilik de cennete kılavuzluk eder. Yalancılık da insanı şerre ve fücre götürür. Şer de insanı cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye nihayet Allah katında kezzap olarak yazılır. Burada bizim altını çizeceğimiz yer değerli arkadaşlarım Dürüstlük, doğruluk insanı cennete götürür dedik. Ve burada açık ve net bir ifadeyle unutmayınız ki dürüstlük, doğruluk insanı halis iyiliğe götürür. Halis iyilik ise cennete kılavuzluk eder. Öyleyse cennet istiyorsanız dürüst insanlar olacaksınız. Dürüst olacaksınız. Doğru olacaksınız. Bu konuda da birçok hadis-i şerifler var. Anlayana azın faydası çok, anlamayana çokunda faydası yok. Kuralından hareketle diyoruz ki az da olsa inşallah basiretli insanlar bunu anlamışlardır. Değerli arkadaşlarım, Allah'ın kendisini tevhidle şereflendirdiği bir Müslümanın cenneti kazanmada yine en etkili vesilelerden bir tanesi de kendisinde bulunduracağı güzel ahlak güzel ahlak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabeden bir tanesi sorar ey Allah'ın Resulü insana ihsan edilen şeylerin en hayırlısı hangisidir? Allah Resulü buyurdu ki güzel ahlaktır güzel ahlaktır öyleyse cennete girme yolunda bir Müslümanın tevhidden sonra gayret edeceği en önemli şey İslam'ın ahlaki değerlerini araştırıp onlara uygun hareket etmesidir çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse, İslam'ında güzel hareket ederse geçmişinden geleceğinden muahaze edilmez, hesaba çekilmez. Her kim de İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse, İslam'ında güzel hareket etmezse geçmişinden geleceğinden hesaba çekilir diyor. Yani İslam'a girdikten sonra kendinize çeki düzen vereceksiniz artık. Değilse geçmişinizden geleceğinizden hesaba sorar Allah. Yani bu hadis bize İslam'ınızı güzel yaşamazsanız yine eski eskilerden bile hesap görüleceği bir ortama düşersiniz çünkü İslam kendisinden önce her şeyi siler diyor hadis öyleyse bunun ikisini yanı yana getirerek güzel anlamak lazım İslam İslam'a girdi mi Allah-u Teala geçmişini siler ama adam İslam'a girmiş hala abidik gubidik hareketler hala efendime söyleyeyim uygunsuz laflar sözler yani geçmişinizden bile sizin hesaba çekileceğiniz bir duruma düşersiniz. İslam'a girer, İslam'ınızı güzelleştirmezseniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yine bir hadislerinde sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır. Yine bir hadislerinde kıyamet günü müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur diyor. Kıyamet günü müminin terazisinde en ağır basan güzel ahlakmış değerli arkadaşlar. Yine başka bir hadislerinde sordular "Ey Allah'ın Resulü, insanların insanları en fazla cennete sokacak amel nedir?" Allah'a karşı takva ve güzel ahlaktır diyor. Gördün? Güzel ahlak insanı cennete sokar. Güzel ahlak bambaşka bir şeydir. Yine başka bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den biri ve ismi yani iyilik ve kötülüğü sorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ahlakın güzelliğidir. Kötülük şer ise vicdanını tırmalayan ve halkın muttali olmasından hoşlanmadığın şeydir. İyilik ahlakın güzelliğidir. Kötülük ve şer ise vicdanını tırmalayan halkın muttali olmasından korktuğun şeydir. Ara sıra diyoruz ya, Allah Azze ve Celle insanları öyle tecihiz etmiş ki onların fıtratlarını öyle bir şey yerleştirmiştir ki فَاَلْهَمَهَا ve takvaha Yani Allah insana takvasını, fucurunu öğretmiştir. Yani insan iyilik yaptığı zaman hoşnut olur, böyle kalbi huzur bulur, neşeli olur hayatı mutlu olur. Kötülük yaptığında da rahatsız olur. Kim olursa olsun bu. İnsan değil mi? Kim olursa olsun bundan rahatsız. Yani çalan adam hep her zaman rahatsızdır. Kötülük yapan adam her zaman rahatsızdır. En kötü insan bile iyilik yaptığında var ya içi rahatlar. Yani böyle kalbi huzurlu olur. Onun içindir ki kötülük şer insanın vicdanını her zaman tırmalar ve halkın da muttali olmasından korkar. Yani hırsızlık yapanın e, milletin göz önünde yaptığını görür müsünüz? Hep gizliden yapar. Öyleyse bu konuda da ne yapıyoruz? Cennet isteyenler, cenneti arzu edenler diyoruz ki güzel ahlak sahibi olun. Güzel ahlakın ne olduğunu Müslüman'ın ahlakı dersinde ya işlemişizdir ya da bir daha okuyacaksınız o dersi. Çünkü o mustakilen bir dersir. Mustakil bir derstir. Yani Müslüman'ın güzel ahlakı nasıl olur? Güzel aklak sahibi olmak ne demektir? Onu müstakillen ne yapacağız? Ya yeniden bir ders işleyeceğiz ya da onu güzel okuyacaksınız değerli arkadaşlar. Değerli kardeşlerim yine cenneti kazanma yolunda bir Müslümanın kullanacağı en güzel vesilelerden bir tanesi de dili. Dili. Diline hakim olacaksın. Diline hakim olacaksın. Dil dil Adamı cennete de götürür, cehenneme de götürür. Onun içindir ki, diline hakim olacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnsanoğlu sabaha vardığı zaman, bütün uzuvlar dile yalvararak şöyle derler. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Çünkü biz ancak seninle kaimiz. Doğru olursan doğru oluruz, eğri olursan eğri oluruz. Her sabaha vardığında bütün uzuvlar yalvarıyorlar. Dile yalvarıyorlar. Ne diyorlar? Allah'tan kork şimdi yalan söylerseniz bu adam yalancıdır bu adamın dili yalancı denmez bu adam yalancıdır bitmiştir yani sen yalancısın komple yalan söylüyor bu adam kim bilir nereye gidiyor yalan söylüyor bu adam kim bilir nereye baktı yani siz yalancısınızdır onun için bütün uzuvlar dile yalvarıyorlar bak yalan söyleme diline sahip ol yalan söylersen kötü bir şey yaparsan bize de kötü diyecekler iyi bir şey yaparsan hepimiz iyi olacağız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soru soruyor. Ya Resulallah, kurtuluş nedir? Necat nedir? Diline sahip ol diyor. Kurtuluş mu istiyorsun? Diline sahip olacaksın. Yani kurtuluş ve cennet için önemli vesillerden bir tanesi insanın dilidir. Diline hakim olmasıdır. Muazemini Cevelden gelen bir hadislerinde diyor ki ben bir seferde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde yürürken Allah Resulü'ne yakın bulundum. Bunun üzerine Resulü Ekrem dilini tuttu ve bana dedi ki: "Kendi selametin için şuna sahip ol. Kendi selametin için şuna sahip ol." Ben yerlerini numaralarını vermiyorum. Burada hepsinin yeri numarası var. Kim bana iki çenesi arasındaki ve iki bacağı arasındakinden teminat verirse cenneti ona teminat veririm." diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünebiliyor musunuz? İki bacağı arasında ve iki çenesi arasındakinden teminat verene cenneti teminat verir. Cennet istiyorsanız öylese dilinize sahip olacaksınız. Bu illa çirkin bir söz söylemek değildir. Bununla neler neler yaparsınız. İyi veya kötü. Yani cennetiniz de olur cehenneminiz de olur. Size. Allah her kimi iki çenesi arasındakinin şerri ve iki bacağı arasındakinin şerinden korursa şüphesiz o kimse cennete girer. Neredir? cennete girme vesilesiymiş dil. Eline, beline, diline sahip olacaksın diyorca toplumda. Evet, bu konuda da söylenecek o kadar çok şeyler var ki bu konuda da müstakil bir dersimiz var. Dilin afetleri. Dilin afetleri. Çünkü dilin bir sürü afeti vardır. Cehenneme sokar. Dilin güzellikleri yani dilin insanı cennete sokacak gayreti amelleri artık bunu Allah'a zikretme Kur'an okumak değil mi? Bunlar artık dürüst konuşmak hakkı konuşmak haykırmak bunlarda ne yapar insanı cennete sokar. İnşallah şu anki dilimizi kullanma şeklimiz bizi cennete sokacak vesiledir. Bunları sizin başka yerde anlatmanız da sizi cennete sokacak vesilelerdendir. Allah-u Teala bizlere cennetini ve cemalullah'ın nasip eylesin. Değerli arkadaşlarım, cenneti kazanma vesilelerinden bir tanesi de kavgadan, gürültüden, munakaşadan uzak durmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, haklı olduğu halde munakaşayı terk edene cennetin kenarında bir makam, şaka da olsa yalanı terk edene de cennetin ortasında bir makam, Ahlakını güzelleştirene de cennetin en yüksek yerinde bir makama Allah'ın izniyle söz veriyorum diyor. Gördünüz mü? Burada bizim en asgarilikte haklı olduğu halde münakaşayı, kavgayı terk edene cennetin kenarında bir ev vardır. Cenneti kazanmak istiyorsanız vesilelerden bir tanesi. Haklısınız bir şey konuşuyorsunuz, munazara yapıyorsunuz. Haklısınız, haklı olduğunuz halde ne yapıyorsunuz? Ha, bunu da kısaca geçiyoruz cenneti kazanmak için yine önemli vesilelerden yalandan uzak kalmak ahde vefa göstermek hiyanet etmemek harama bakmamak iffeti korumak bunların hepsi aslında salih amellerin içerisinde edilen şeylerden uzak durma babından olan şeylerdir şu altı şeyi kabul edin ki cennete girmenize vesile olmayı kabul edeyim diyor Peygamberimiz. Neymiş onlar? Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. İki, söz verdiğiniz zaman sözünüzden dönmeyiniz. Üç, size güvenildiği zaman hiyanet etmeyiniz. Dört, gözünüzü harama dikmeyiniz. Beş, elinizi harama uzatmayınız. Altı, iffetinizi koruyun bunlar sizin cennete girmenize vesiledir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse konuştuğunuz zaman yalan söylemeyeceksiniz söz verdiyseniz sözünüzde duracaksınız size güveniliyorsa hiyanet etmeyeceksiniz gözünüzü harama dikmeyeceksiniz elinizi harama uzatmayacaksınız İffetinizi koruyacaksınız Allah Resulü yine bir hadislerinde iman verilen sözden dönmemek için bir bağdır dolayısıyla mümin sözünden dönmez Evet. Demek ki değerli arkadaşlarım, bunlar cenneti isteyen bir Müslümanın kendisinde bulundurması gereken ahlaki değerlerdir. Yani kim cenneti istiyorsa yalandan uzak duracaktır. Dürüst olacaktır. Doğru sözlü olacaktır. Söz verdiği zaman sözünde duracaktır. İffetli olacaktır. Emanete hıyanet etmeyecektir. Yine en önemli vesilelerden bir tanesi de değerli arkadaşlarım, cennet istiyorsanız Allah yolunda mücadele edeceksiniz. Allah yolundaki mücadeleniz sizi cennete sokacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cahidul müşrikine bi emvalikum ve enfusikum ve elsinetikum. Bi cihad cihat edin. Neyle? Bi mallarınızla ve elsinetikum lisanınız dilinizle. Başka? Mallarınız, canlarınız ve dilleriniz. Bi emvalikum ve enfusikum nefislerinizle ve el sinetiku yoksa siz Allah içinizden cihad edenlerle etmeyenleri belli etmeden denemeden sınamadan cennete gireceğinizi mi zannettiniz diyor demek ki cennete girmek için Allah yolunda mücadele edeceksiniz bu mücadele nasıl olur az önceki hadiste dediği gibi malınızla canınızla dilinizle İlla kılıç sallamakla değil yeri geldiği zaman o da sizden istenir İslam tarafından ama Allah yolundaki mücadele denildiği zaman önce bu yolda ilim, amel, tebliğ, davet sırayla böyle gider değerli arkadaşlar. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yakınlık için vesileler arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Cennet istiyorsanız, kurtuluş istiyorsanız onun yolunda cihad edeceksiniz. Mücadele edeceksiniz. Allah'ın dini hakim olsun diye uğraşacaksınız. Evet. Ey iman edenler sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi? E haber ver ya Rabbi diyoruz. Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Mallarınızla ve canlarınızla onun yolunda cihad ederseniz işte bu sizin için hayırlı olandır diyor. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise unutmayınız ki cennet kılıçların gölgesinin altındadır. Ve en son olarak değerli arkadaşlarım Allah yolundaki sıkıntılara sabretmeniz de cennete girmek için bir vesiledir. Yoksa siz sizden öncekilerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk, öyle sıkıntı dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki diyor Allahu Teala burada iman ettikten sonra insanları imtihan ediyor. Ki bu da başlı başına bir derstir. İman imtihanı gerektirir. İman ettiyseniz Allah sizi imtihan edecektir. Allah bununla ne yapacaktır? Sizi deneyecektir. Bizi deneyecektir. Hakkıyla iman edenleri etmeyenleri, sabredenlerle etmeyenleri denemek için malınızla, canınızla, her şeyinizle imtihan eder. Namazınızla, sakalınızla, giyiminizle, kuşamınızla, kadınla, kadınınızla, kadınlarla efendim, her konuda imtihan eder sizi. Kazananlara ne mutlu. Onun için cennete girmek için sabır ve imtihan karşısında onu kazanmak için ne yapacaksın mücadele değerli arkadaşlar yine cennete girmek için güzel vesilelerden bir tanesi de değerli arkadaşlarım cemaate önem vermek ve cemaate yaşamak cemaat insanı kötülüklerden koruyan bir kalkan olduğu gibi insanın cennete girmesine de bir vesiledir Şimdi cemaatçe yaşayan bir insanın nasihat edeni çok olur öyle mi? Bakıp kendisinden efendime söyleyeyim ibret alacağı veya örnek alacağı insan arkadaşları çok olur. Dolayısıyla Allah Resulü'nün şu hadis-i şerifinde bahsettiği gibi sizin üzerinize cemaati iltizam vardır. Cemaate yapışın, tefrikadan uzak durun, ihtilaftan uzak durun. Unutmayınız ki şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden biraz daha uzaktır her kim cennetin en güzel yerini istiyorsa <gülüyor> cemaati iltizam etsin ona yapışsın diyor cennet mi istiyorsunuz diyor cemaati iltizam edin ona yapışın yani cemaatçi hareket edin cemaatçi hareket insanı cennete sokar Allah Resulü yine şöyle buyuruyor Allah benim ümmetimi dalalet üzerinde bir araya getirmez Allah'ın eli cemaatin üzerindedir her kim cemaatten ayrılırsa şüphesiz ki cehenneme ayrılır Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Yadullah اللّٰهَ مَعَالْ جَمَهَا يَدُ cemaha Yani Allah'u azze ve celle'nin eli cemaatle beraberdir. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an sünnetle amel eden bir cemaatte Allah'ın yardımı vardır değerli kardeşler. Cemaatle hareket ederseniz cenneti kazanmanız mümkündür. Daha doğrusu cenneti kazanmak için en güzel vesilelerden bir tanesidir. Yedi sınıf insan vardır ki Allah onları kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan o günde o gölgenin altında gölgelendirecektir. Bunlardan bir tanesi de Allah yolunda birbirleriyle sevişen ve yan yana gelişleri ve ayrılışları Allah için olan kişiler kimselerdir. Yani hiçbir gölgenin olmadığı o kıyamet gününde rahat bir gölgede oturmanın vesilelerinden bir tanesi de neymiş? Allah rızası için yan yana gelmek, Allah için bir araya gelmek, Allah için dini, efendiler vecibeleri öğrenmek, yaşamak, Allah için ayrılmak. Yani yan yana gelişleri ve ayrılışları Allah için olan insanlar kıyamet gününde işte o gölgede gölgeleneceklerdir. Şüphesiz ki değerli arkadaşlarım, cenneti kazandıran daha birçok vesileler vardır. Ama biz burada biz burada en önemlilerinden bahsettik ve sohbeti daha fazla uzatmadan Rabbimden niyazım bize cenneti kazandıracak burada bahsini etmiş olduğumuz önemli amelleri yapmamızı yerine getirmemizi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbi alemin ve salatu ve salamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi